hiç temadun Bismillahirrahmanirrahim Alamin ve Mektubat Şerifeden sonuna doğru yaklaşıyoruz mektubumuzun. Bura son bölümde tasavvufla ilgili mevzulardan bahsederken Nakşibet tarikatinde ...sessiz zikir olmadığını, ...Nakşî tarikatinde ...sema ve raks, ...yani işte ayakta kalkıp dönmek, ...ve bunların bulunmadığını e, ...beyan etmişti. Oradan devam ediyor. Buyuruyor ki, ''Ve'lem'' İmam-ı Rabbân mektubatından okuyoruz. E, uzun bir mektuptur. E, i̇şte sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sayfa birinci cilt sayfa 279. Ve alım şunu bil ki ve semağ dâhilin fil hakikati fil Raks işte Türkçe'de de raks diye geçiyor şu an dönmek. Yani zikir yaparken yani raks etmek ve enstrümanlı nameli şeyler işte şimdi ilahiler kasideler, enstrümanlarla oluyor ya. Yani bunlara sema deniyor. O zaman da çeşitli tarikatinde bu enstrümanlı şeyler çok varmıştı. E bunlar diyor hakikatte filleh ve le'ib. E, eğlence ve oyuna dahildir. E, zikirle ibadetle bir alakası olmaz bunların diyor. Tabii diğer e, tasavvuf ehlinin, diğer tarikatlerin bu işleri yapmasında da aşağıda beyan edecek. Onları tenkit etmiyoruz. Mazur sayıyoruz diyor şeklerinin. Efendim e, izni vardır e, Bir işte bir delilleri olabilir Bildikleri olabilir e, Bir iştihat olabilir Yani aşağıda onu diyecek Biz diyor e, Ama diyor Yani bir tarikatte bunun yapılması e, Bir şey efendinin buna izin vermesi diyor e, Delil olmaz bile diyor Biz işi sağlam yapalım İhtiyatlı olalım buyuruyor Çünkü e, oyun ve eğlencelerin genel manada e, caiz olmadığına dair ayetler çok var. Bakavuştu Aleyhisselam ayet Kerime'de Lokman suresi ayet olacak. Ömne nesmen yeşteriyle haber hadis. Yani bazı insanlar var ki böyle eğlenceli e, işte oyunlar efendim konuşmalar. İşte evvelce bu tabii kitaplar geçiriyorlar. Esas bu ayet onun hakkında indi. Nedir o? Ee, Mekke'deki müşriklerden biri, Rüstem'in, İsfendiyar'ın böyle kıssalarının yazıldığı e, şeyler yani. Diyelim insanlar toplanıyorlar ya böyle e, şey, kıraathane şeyi gibi yani. O zaman kıraathane de denmez. Kahve gibi. Şey. Meclis kuruyorlar yani. Gece geçirmek için, vakit geçirmek için, cahiliyet döneminde falan. Böyle, yani Leyla Mecnun'un kıssaları hesabı yani, işte eskiden yaşanmışlar. Esat-ı Rülevvel'in, e, Kur'an-ı Kerim ve ı e, diyordu, haşa onlar. Halbuki onların getirdikleri Esat-ı yani. Öncekilerin palavraları, usturaları işte, efendim, e, uydurmaları. ...kahramanlık hikayeleri falan. Yaşanmamış olmamışlar. Bunları eğlendirmek, insanları eğlendirmek, yani vakit geçirmek... ilim vererek, dünyasına, ahiretine faydalı bir şey anlatmakla değil. Eğlenmelerle, şimdiki televizyonların programlarının ekserisi ...eğlenme üzerine. Yani altyapı yok, bir insana, dinine, imanına yarayan bir şey yok, dünyasına yaran bir şey yok, sağlığına yarayan bir şey yok. Bazıları programları kastetmiyorum. Ekseriyeti böyle. Zaten ilim, kültür, tarih, bilmem ne içerenler reyting yapamıyor. Reyting ancak kimler yapıyor? İşte adalarda, modalarda kimlerden almış, kim kiminden yapmış? bunlar Şimdi, Bilmiyorum. Premium bunlar insanların ne oluyor? İşte vaktini geçirten, ömrünü tüketen eğlence türü şeyler. Tabii bir de kadın madın, çıplaklık ve çare kötü şeylerin reklamları falan varsa o zaten haramata giriyor. Eğlenceden de öteye de çıkıyor yani. Bunları satın alırlar Allah buyuruyor. Böyle insanlar var. Ee, şimdi bu ayet el ate devamını oku diyor. Yani liyudillansabilillah bir gayr ailm. İlimsiz yere insanlara Allah'ın yoldan saptırmak için bunu yaparlar. Yani ilimsiz ne demek? Adam'a bir ilim vermiyor, adamın da ilmi yok. Onu seçemez. Doğru mu, yanlış mı, yarar mı, zarar mı bilemediğinde neticede insanları saptırmış oluyor. Veteqiyahu zümen bu. ...Allah'ın dinini, yolunu da dalga, maskaralık vasıtası edinmek için bunu yapıyor. Bunların, bu gibi eğlencelerden bir kısmı... ...yani hemen hemen hepsi eğlencenin insanı Allah'ın yolundan saptırır. Çünkü neden en azından vaktini tüketir. Zayiattır, ömür sermayen gider, o vakitte şu kadar zikredebilirdin, şu kadar cüc Kur'an okuyabilirdin, falan. Bu saptırma işi genelde oluyor ama bazıları da hedefi dini alaya almak. İslam'ın hükümleriyle dalga geçmek. Helal ve Haram meselelerini e, şeye açıp ne diyeyim sana e, insanların size e, işte istediğiniz yorumu yapın şeklinde e, ortaya atmak Allah'ın dini hakkında Müslümanın yorum yapma hakkı yok ha Müslüman değilsen istediğin kadar inkar et ama Müslümanım diyen ayet ve hadisle mütevatir konularda zaruriyatı diniyede yani ittifaklı olan bir şeyde dalga geçemez dalga geçecek afiyet olun. E böyle insanlar var ki Mevla buyuruyor. Bu eğlencelerle falan insanları benim yolumdan saptırırlar. Bir de benim dinimi alaya al malzemesi edinirler. mühin. <gülüyor> Bunlara alçak tıcı azaplar var. Çok tehlikeli bunların durumu. Lokman-ı Süleyman bu ayet diyor. Nazilü fişin menan Çalgıdan e, engelleme hakkında indi diyor. Yani Ma'rabbaz eder bu ayetin sebebini üzünlü söylüyor. Yani işte bu eğlenceleri söylüyor. Kemal kale Mücahid'un, ki o Tirmiz ibn Abbas'ın, ibn Abbas'ın talebesi ibn Abbas biliyorsunuz sahabenin en ileri gelenlerinden, ilimde en ileri gelenlerinden tabii yaşça olmasa da, ee, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası namazlar olmuş amcasının oğlu. Allah'ım ona din öğreti, Allah'ım. Fekkehu fi'd-din muallimü't-te'vil. Kur'an'ın manasının tefsirini öğrettiğinde fıkıh ilmine nasibet. Duası mazar olmuş büyük bir zat. Onun talebesi İmam Mücahid var. Bu İmam Mücahid kibar <gülüyor> tabe'in Tabiinin ulularındandır. Tabiin ne demek? Sahabe değil, sahabeyi görmüş. E o da İbn Abbas'ın talebesi olunca zaten tabiinden oluyor. Fakat her tabiin bir değil. Tabiinde de yüz binlerce insan var. Tabiinin büyüklerindendir. İmam Mücahid dedim mi? Hiçbir tefsirde, şerhte, hiçbir kitapta İmam Mücahit'siz bir şey bulamaz. Yani. İlla o. Hele ki tefsir konusunda İmam Mücahid'in adının geçmediği hiçbir tefsir yoktur. O günden bugüne. Şimdi de biri bir, bir şey yasa İmam-ı Mücahid'in muhtaçtır onun ribahatlerine. E, İmam-ı Mücahid'in verdiği mana enel الْمُرَادِ بِلَيْوِ hadis, الْلَهْوَ الْحَد۪يثِ maksat Bu ayette geçen yani الْغِنَو Çalgıdır. an yani çalgı aletleri falan. Zaten buradan anlaşılıyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri çalgısız, enstrümansız yani bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kaside-i okunmuş makamla, name ile Ondan sonra efendim, Mevlid-i Şerif okunmuş, Ali Aydar Efendi Hazretleri oğlu Bahattin Efendi'ye okuturdu makamla. Mevlid, Türkçe Mevlid'i dinlerdi, ağlardı. Makamla okuturdu yani. Devletin belekle değil. Ama mevlidine bir makamı vardır. E bunlar dünyanın her yerinde, Mekke'den, Medine'den tutun, dünyanın bütün işlem halinde makamla okunur. Bunda bir sorun yok. Ama bak ne diyor? Çalgıdır diyor şimdi. Gına dediğinizde var. Gına, enstrümanla olana derler. Çalgılı, çengili işler. ve bu tarikatların bazısına da girdi maalesef. Evvelki dönemde de girdi yani tabii sonradan da şimdi hepten haddini de açtı. ki vefi lazım oraya da. Vefilmedarik, Medarik tefsirinde. Medarik tefsiri Medarikül Tenzil ve Hakkakül Tevil isimli tefsiri diye bildiğimiz meşhur Efendi Hazretlerimizin el kitabı, elinden düşürmedi. Ders okuttuğu, okutturduğu, okuduğu ee, Nezsefi tefsiri meşhur yani. Medarik'in öbür adı o. Nezsefi tefsirinde geçiyor ki diyor لَهْوَ الْحَد۪يثَ اَسْسَمْرُ وَالْغِنَاءُ Lehvel hadis yani eğlenceli programlar diyelim hadis kelimesine de. Bunlar maksat nedir? Müsameredir ve çalgıdır. Çalgı zaten bildiğimiz enstrümanlarla şey edilen. Bir de e, semr dediği de e, gece programları. Yani hava kararınca Eskiden böyle televizyon böyle özel internet yok. E şimdi zaten televizyon karşısına geçen yandaki odada hanımının ne yaptığından haberi yok. Hatta aynı yemek masasına oturuyor. E internet elindeki çocuğunun nereye baktığından haberi yok. Onun için şimdi millet dağıldı birbirinden. Ama eskiden müşterek seyredecekleri veya özelde ilgilenecekleri bilgisayarı, interneti, televizyonu, radyosu bilmem ne olmadığından herkes ne yapıyordu? Biri konuşuyordu. Etrafına toplanıyorlardı. Biri eğlendiriyordu. Bir, bir, şey, bir şey. fıkra anlatıyor, hikaye anlatıyor. işte veyahut işte evvelkilerin palavralarını anlatıyor. İşte acem palavraları. Nesi bir hikayeler, düzmeler var. Zaten o zamanda bile acem palavraları meşhur. Çünkü İsfen Diyar Hüstem bilmem ne hep acem şeyleri. Taifem Sultan Selim'den evvel yani. E burada diyor geceliğin e, müsamereler ve çalgılar düzenliyorlar. Bir de İslam gelince, Kur'an gelince Kur'an'ı milletin duymaması için Kur'an'dan etkilenmemesi için daha meşgul etmek istiyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür de iman eder diye. Veyahut onun bir sohbetine katılır, Müslüman olur diye korkuyorlardı. Ebu Ceyl yani Ebu Leheb'ler yani Veli i̇bn Muhire'ler dönemi çok gece toplantıları oluyordu. Bu da neden? İnsanları eğlendiriyorsun. Şimdi de aynı değil mi? Bir Hakk'ı akifiyeti duybası diye bu kadar kanalda bu kadar eğlence Neden? İnsanların çoğu sersem olsun. Kültür emperyalizmi, Yahudinin, Siyonizmin en büyük projeler, sabahtaycılar zaten bu medya sabahtaycılarının elindeydi, ilk kurulduğundan beri. E bunların hep şeyleri nedir? E zaten evvelce birkaç tekeldeydiler. Şimdi biraz kanalların artmasıyla biraz hakikatlerin konuşulması biraz fazlalaşmıştır belki. E yine bile reytinge baktığın zaman yine reyting saçma sapan şeylerde olduğuna göre işte para kazanmak derdi olan veya şey olan arada bir haberlerimi dinlesinler bari diye gerek olan programlarda onlar da yani evlenme programları gibi, e, yarışma programları gibi, fuzuli fuzuli, yalan yanlış şeylerle milleti eğlendiriyorlar. Hakikaten eğlendiriyorlar. Ne demek yani? Vakitleri... Onları yolda eğliyorlar, vakitlerini geçiriyorlar. Adamız ondan sonra zaten e, küt diye uyuyor çünkü sabah işi var. Adam nerede bir ilmihal okuyacak, nerede bir tefsir okuyacak, nerede hadis okuyacak? İşte bizim sohbetleri dinleyenler birkaç kişi çıkarsa onlar da e, bizim de konuşma şeklimi sıkmadığı için falan belki yani eğlenceye bizi tercih edebilir yani. Ama genel toplum itibarıyla eğlence de millet. Ama o zamanki konu biraz daha farklı. Şimdi çok farklı değil. E şimdi de insanları dinden saptırmaya yarıyor. Çünkü neden? Boşa uğraştırdığın zaman ona bir şey dolduramazsın. Boş kap ne koyarsan odalar. Yani kafası da şişiyor. Vakti de geçiyor. Ondan sonra daha ayet, hadis, cennet, cehennem, ahiret Helal, haram. Hiçbir şey anlatamıyorsun o zaman. Adamın kafası ambele olmuş ya, sepet olmuş. Pro, bu programlardan, bu fuzuli şeylerden. E, bu Cehil'ler bunu niye yapıyordu? Çünkü o zaman millet boşta kalırsa kendi aralarında toplanıyorlardı. İşte Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu ayetler falan ilgilerini çekiyordu. Mekke dönemindeki ayetler, gökler, yerlerle ilgili, işte milleti iman ettirmekle ilgili olduğu için bir defa sahat, belagat, zirve, onlarda şiir ve edebiyat toplumu e bak Allah Allah ne şiire benziyor, ne şarkıya benziyor, ne türküye ben Bu nasıl bir kelamlar, ne biçim bir şeyler falan. Tesir artmaya başlamıştı. E, müşrikler bunu görünce ne yaptılar? Gece toplantıları tertip ettiler. Çalgılı, çengeli tabii ki herkesin cariyesi var, bilmem nesi var. İşte efendim başı açık, bacağı açık. E, bu millete cazip geldi. Bu toplantılarla efendim kaç kişiyi acaba Müslüman olmaktan kurtarırız diye kendi görüşlerince bir kurtarma operasyonu düşündüler. Peki burada yine ayette hani buyuruyor ya satın alıyorlar. E çünkü orada masraf ediyor. Satın alıyor demek masraf ediyor. Çünkü o meclisi de tertip eden gelenlere bir şey ikram edecek. Para istesen gelmezler. İşte işte bedava bir ikramdır. Veya işte orada çalgıcıyı çağıracak. Ona bir haçlık verecek. Çengici oynatacak. Ona bir işe Yani paralı bir iş. Ama adam Allah'ın yolundan saptırmak için, İslam'ı dalgaya çevirmek için Oyuna eğlence tercih ettirmek için e, yeş teri tabirini kullanıyor. İstiras parayla satın alıyorlar ama bu bunlar sebep olduğundan, başı çektiğinden, program tertipçisi olduklarından azabı mühin ancak bunlara aittir. Yani öbürleri de tabii eğlenenler de e, bir haram eğlence olursa azaba giriyor ama alçaltıcı azap özellikle tertip heyetine, tertip komitesine diyelim yani. Komite çok böyle. Şimdi de böyle komiteler var. Acaba şu Hakk'ı dinemesin diye bu millet biz buna ne yapabiliriz? Bu komiteler devam ediyor hala. Ebu Cehil'in dölleri, Ebu Leheb'in yoldaşları faaliyettedir. Faaliyettedir. Allah şerrinden muhafaza etsin. Vekani ibn Abbas ve ibn Mesud İbn Abbas demin anlattı. İbn Mesud biliyorsunuz sahabedenin ileri gelenlerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun yolundan ayrılmayın buyurduğu bir insan. Fıkıhta zirve, İmam-ı Azam mezhebi, Hanefi mezhebi Ekseriyetle İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetlerinden, yani onun görüşüne göredir, istihadına göredir. Yani İmam-ı Azam da onu da çok e, saymış, rivayetten itibat etmiştir. Bu iki yüce sahabi yahlifanen neulgina. Yemin ediyorlardı ki lehvel e maksat çalgıdır. Çünkü çalgıdan maksat, yani cahiliyet toplumunda e, insanları eğlendirmek, işte dinden İslam'dan uzaklaştırmak efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in dinlemelerini efendim, e, engellemek için en kolay yol. Çünkü insanlar çalgıya meftundur. Dolayısıyla bir çalgı çengin gibi bir şey yaptığın zaman milleti başına toplarsın. O zaman da öyleydi, şimdi de öyle. Görmüyor musun? E, sohbet yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Birkaç bin kişi geliyor. Adam e, işte bir çalgıcı geliyor gavrundan, türkünden. Veyahut bir çengici, bir bilmem ne taksi meydanı doluyor yani. Oraya şu hoca konuşacak, cenneti anlatacak, ahireti anlatacak desen kaç kişi gelir? Gelir, gelmez de demeyelim. Allah için ise, müslümanlar var tabi sayısı çok az değil ama... Ama şarkıya çok daha itibar var. Çünkü millet şu anda da toplum aynı. Eğlence kültürüyle büyütülmüş, eğlenceye merak. Ciddi şeyler konuşmak, tarzı, dinlemek istemiyor. Bilme hiç düşkünlük yok zaten ol çünkü yemin ederler çünkü o zamanki toplumdaki yani ayeti sebebin üzülü bilmeden anlayamazsın sosyal toplum istimai durumu bilmeden ayete mana veremezsin e o toplumu da onunla sahabe biliyor onlar da çalgı diyorsalar, levvel hadisten maksat Tabii bütün eğlenceler lügat itibariyle buna dahil oluyorsa da hani insanları Allah'ın dinden saptırmak için yapılanları konuşuyorum Hepsi dahil olur ama burada özellikle murat manane yani Murat ne demek? Bu ayet nazil olduğunda Mevla kimden bahsediyor? Peki bahsettiği kimselerin satın aldığı mevzu ne? Para verip kullandıkları iş ne? Hangi vesileyle insanları saptırmak istediler? E bu vaka bu. Ayeti sebebin üzülü yaşanmış bir şey. Onlar da diyorlar ki yemin ediyorlar ki bu çalgı çenki işlerinin için bu ayet indi. Tamam ama şunu bilelim ki sebebin üzülün hususiyeti hükmün umumiyetine münafi değildir. Bu da bir usulü tefsir kaydesidir Yani ne demek? Ayet bir sebeple iner ama o sebeple indi diye hükmü o sebebe bağlı kalmaz. Hükmü geneldir. Ne demek geneldir? Bir insan milleti Kur'an dinlemesin diye, tefsir dinlemesin diye, hadis dinlemesin diye, ehli sünneti anlamasın diye Allah'ın yolundan saptırmak için bir eğlence tertip ediyor, bir programlar hazırlıyor, e Allah'ın dinini alaya dalgaya alacak tiyatrolar, ne tiyatrolar çevirdiler ya? Hala da çeviriyorlar. Yani İslam'ın aleyhine böyle dalga geçen imamlarla, hocalarla ne filmler yapmadılar mı ya? Nereziyllikler ya. Sarıklıca, sarıklı adamlarla göbek atan karları oynatmadılar mı? Bu ne filmler yapmadılar mı? İnsanları Müslümanlardan soğutmak için, hacı hocaları efendim sapık göstermek için çok yaptılar bunu. Geçmişimiz bunlarla dolu. Tiyatrolarımız, sinemalarımız. Onun için e, burada uyanık olmak lazım. Bakale mücahid imam, mücahit Fi Allah'ın şu ayet kelimesinde yani Furkan suresi diye hatırlıyorum. Belidine le'şedune'z zura. Bey izâ marru Zura şahit olmazlar. Şimdi zur tabir kat manasında kezip oluyor, yalan oluyor. Tezvirat derseniz Türkçede müzevvir, müzevvir diyorsunuz. Uydurma oluyor. Laf taşıyıp efendim ne diyorsunuz ona? İspiyonculuk oluyor falan filan. Ama buradaki mana tabi İmam Mücahit sahabeden bir mana gelirse bizi bağlar. Tabiinden bir mana gelirse bizi bağlar. Çünkü neden biz bugün lügat açıp lügata göre Kur'an'a mana veremeyiz. Biz tefsire göre mana veririz. Tefsir ehli de kimden manayı alır? E, İbni Abbaslardan, İbni Ömerlerden, İbn Hamurlardan alır. Ve onların da bize ulaştıran vasıtaları İmam Mücahit. İmam Mücahit gibi, İmam Katade gibi, İmam İkrim'e gibi yani İmam Süddi gibi, Süfyan Sevri gibi, Süfyan bin Uyeyne gibi, sayda say. Onlar kanallarımızdır. İşte İmam Mücahit ne demiş? Benim dostlarım, mübarek kullarım ne yapmazlar? Züğura şahit olmazlar. Şahit demek hazır bulunmazlar demek. Burada yoksa mahkemede şahitlik demiyor. La yahdurûne demektir. Ey mana veriyor bak. La yahdurûnel gînâ'e La yahdurûne bulunmazlar. Yanında bulunmazlar. Ne nel gînâ? Şarkıların ee, i̇şte İslam'a muhalif olan enstrümanlarla Efendim daha birçok şerhatsızlığı içinde barındıran e, Meclislerde benim dostlarım bulunmazlar Ama yollarından, yolları geçti İşte efendim bir düğüne davet edildi Düğünde öyle bir şey olduğunu bilmiyordu Baktı ki burada lehif var, zur var Lehvel hadis var Kur'an'ın tabirlerini konuşuyorum yani mala yani var fuzuli var. İşte velledenin manil lağvı boş işlerden güç çevirirler diyor. Felaha eren müminler. Müminun suresinin başında kadefelal müminun ancak iman edenler felaha kavuştu. Umduklarına nail oldu, korktuklarından emin oldu. Hangi iman edenler? Elledine fi salati muhashun. İks sıfatları namaz kılıyor. Namazı da rastgele kılmıyor. Namazlarında Allah'ı görür gibi huşu, derin saygıyla kılıyor. Tabii en baştan ilk sıfatta zaten hepimiz döküldük. وَالَّذ۪ينُ عَلَّقْ وَمُعْرِضُونَ Ondan sonra ne buyuruyor? Boş işlerden, dünyalarına, ahiretlerine yaramayan işlerden yüz çevirirler. Bunlar çok önemli. Ve satranç meselesinde Hanefi mezhebinin haram demesinin sebebi nedir? كُلُّ lehvin batılı. İmam Kasani Beda'yus Sanayi isimli eserindeki Hanefi mezhebin en büyük fıkıh kitaplarındadır. Zaten diyor haramiyetine başka delil aramayın yani satranç adıyla hadiste bulamasanız da diyor, bütün eğlenceler batıldır, her batıl haramdır. Ancak insanın hanımıyla çakalaşması, çoluk çocuğuyla eğlenmesi, yani kendi aralarındaki meşgaleleri falan, hani ünsiyet için birkaç istisna yap yapılmış, atını bakması, işte efendim bazı hadis-i yüzmek yüzmesi, bazı hadis-i şeriflerde ok atması, bazı hadis-i işte yarış yapması falan, yani şeylerle de yarayacak vesaire. Bunun dışındakiler batıldır ve haramdır diyor. Bu hadis-i şerif sahiptir. Bu hadis-i şerifi İmam Kâhsani delil alıyor. Yani satrancın adıyla fetva aramasanız da bulamasanız da diyor yani hadiste, ki gerçi var hadislerde de var, Hazreti Ali'nin kesin beyanda da var ama delilimiz diyor küllü lehvin her lehver eğlence genel manada giriyor. Çünkü neden? Ne bu Mevla? Boş işlerden yüz çevirirler. Boş olmaması için ya dünyana yarayacak ya ahiretine yarayacak, anladın mı? İkisine yaramayan lehib oluyor. Benim dostlarım lehibten zurdan Efendim uzak dururlar, yüz çevirirler. E, Zur e, burada çalgı evvendim, enstrümanlı şarkılar olduğunu İmam mücahit beyan etmiş. Yani bu işler biraz ince işler. Vahyü yenaklediğe, yani imam el huda bir mançur el Hidayet imamı diye lakabı olan, bizim de imamımız Ebu Mansur-u Hazretleri buyurmuşlar. Men limukri zamanine zamanina. Bizim zamanımızdaki kıraat yapan, yani Kur'an okuyor göya Adamlara ehsente, ehsente güzel yaptın derse bir adam, güzel okudun derse, aynı de kıraati okuduğu zaman. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz çocukluğumuzdan beri, bu mektuptan demek esinlenmiş hocalarımız, yaşlı hocalarımızdan duyduğumuzda, Şöyle derlerdi, yani hatta Türkçe'de de bu lafı yapıyorlar ama manayı bilmiyorlarmış. Şimdi ben bunu izah edeceğim. Ee, Kur'an e, güzel okudu. Bu hafız güzel okudu. Ne güzel okudu dersen kafir olursun falan. Böyle bir şey yok. Onun için şöyle bir şey geliştirmişlerdi bizim çocukluğumuzda duyardık. Bilmiyorum belki siz de duymuşsunuz. Güzel Kur'an'ı okudu. Yani Kur'an'ı güzel okudu demeyecek misin? Güzel Kur'an'ımızı okudu diyecekmişsin diye bir çocukken bunu bize yutturdular belki. Halbuki mana bu değil. Çünkü bir insan hadis-i şerifte buyuruyor ki Zeyyinü'l-Kur'an'ı bi'asvatikum. Seslerinizle Kur'an'ı ziynetlendirin. E Kur'an'ı ziynetlendirin diyor. Bak Kur'an'ı ziynetlendirin. Güzel Kur'an'ımızı müzeyyen olan Kur'an'ı okuyun demedi ki. Şüfe'innet savtel hasen yezidül Kur'an'ı hüsten hadis. Güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır. Kur'an'ın güzelliğinde hiç şüphe yok. Kur'an zaten güzel. Ama adam güzel okuduysa adamın da kıraatını beğenebilirsin ve güzel okudu diyebilirsin. Onun için böyle güzel Kur'anımızı okudu demenin bir manası yok. Kur'an'ın güzelliğini herkes biliyor. Adam güzel okudu mu okumadı mı? E, bu noktada sen de güzel okudu diyem bunda sorun yok. E peki Maturidi Hazretleri diyor ki güzel okudu diyen var, kafir olur ve banetmenü muratu hanımı ondan boş olur. Rahmet Allah'ın tüm hasenatı bütün sevaplarını Allah siler. Zaten mürtet olursa zaten sevabı kalmıyor. Ama şurayı anlamıyorlar. Li mukriyi <gülüyor> zamanina. Tabii bu Mansur Maturidi 300'lü. Yani daha hicretten sonraki 300'de şey bozulmuş. Talim tecvit şeyleri. E şimdi de öylece nice okuyanın adam Arapça mı okuyor diye bazı imamların bile ne okuyor hangi ayeti okuyor bile anlamıyoruz arkasında yani. Adam öyle bir şey makam var çıkarıyor. E şimdi bizim zamanımızın kıraatçılarına diyor. Şimdi dikkat et. Bir adam Kur'an okuyana ah eh sen de güzel okudu bu adam derse demiyor. Bizim zamanımızdaki. Çünkü o bizim zamanımızdakine kastı ne? Talim tecrüde riayet eden, edenlere bu dense bir şey yok. Bizim zamanımızda etmiyor. Etmeyince ne oluyor? Haram oluyor. Dört elif çekiyor, kalkıyor, sekiz elif çekiyor Bir açıyor ağzını yumuyor gözünü. Oho! İsim vermeyeyim şimdi yani adam. Seksen elif çeken var ya bir yeri. Makamım çıksın diye millet beğensin. E Kur'an Allah'ın kelamı senin oyuncağı mı? Ya kasi dediği gibi bu. Yani. Şimdi bile yani benim tabi hocam rahmetli Kefevi İmamı Mustafa Kılıç çok titizdi bu işte ya. ya Arkadaşlar İza Zülceli okuyor imamlar şunlar bunlar. Ya zil zâle ya makam yapıyormuşsa şey. ha yapamazsın. Neden? Bir elif çekme hakkım var. Bir eliften ileri geçemezsin. Cahizdir günah girersin ya. Ama bak gör ki sonlarında kafiyeleri tutturun diye. Zilzâlehâ. Haşemzâlehâ. Ne oldu? iki buçuk üç Elif oldu abi. Yapamazsın. E şimdi... Ben de tabi Mustafa Efendi'den yetiştiğim için bende de bu hastalık var. Rahatsız oluyorum. O mübarek namazda da ediyordu yani. Hangi imamın arkasında denk yazan namaz da yade Onun için bizim zamanımızdakilere ders ediyor. Bizim zamanımızdakilere... Çünkü neden? İmam Cezeri'nin, Tecvid'in kaidelerini yazan imamı Cezeri'nin şu ibarisi, Efendimiz çok okurdu. وَالْاَغْدُ tecvidi حَتْمٌ lazimu ve لَمْ يُجَوْو۪يدِ الْقُرْآنَ اٰثِمُ لِيَنَّهُ بِهِ الْاِلَهُ اَنْزَلَى İşte devamında belki aklıma kalmamış olabilir. Tecvitle indirdi Kur'an'ı Allah. Tecvitsiz indirmedi. İsteyen istediği gibi okusun diye bir kaide yok. Tecvide riayet vaciptir ve şarttır. Kur'an'ı tecvitsiz okuyan da günahkardır diyor. O zaman ne oldu? Sevap alayım derken girdin günaha. E bir de sen de onu beğendiğin zaman ne oldu? Adam yanlış yaptı. Günah yaptı. Sen günah beğeniyorsun. <gülüyor> yani ne gibi? Yani tecvide hata almasın. ama adam içki içse de ne güzel içiyorsun demek gibi oluyor. İşte onun için diyor İmam Maturidi Hazretleri. Bizim zamanımızdaki bu kıraatçılara diyor güzel yaptın diyen kafir olur karısı da boşa gider diyor. Allah seaplarına hap Bunu şunu demek istiyor. Buradaki mevzu haramı helal yani güzel görmek. Haram işleyen kafir olmuyor. Bak işleyen kafir olmuyor. Güzel gören kafir oluyor. Mesela bir adam adam öldürse katil oluyor. Öbürü ne güzel yaptın dese kafir oluyor. Yani haram işlemek adamı günahkar ediyor, fasık ediyor. Ama haramı istihsan etmek, beğenmek, güzel görmek, benimsemek kafir ediyor. Yani bunlar el çok önemli bir mesele. Yani adam günahkar oluyor okuyan. Ama keseyi de alıyor, parayı da alıyor çıkarken. Yani böyle hafızlar çağırıyorlar falan. İyi de bir para da verebiliyor. Bazı sosyeteler çok meraklı böyle çok uzatanlara, ağzını açanlara. Ama ondan sonra yani beğenenler sıkıntıya giriyor. Tabii şimdi bir şey bilende kalmamış. Onun için ve ee, yani bir nasıl debusi? Ebu Nasr Debbusi, büyük alim, fukaha, ondan nakledildi. Anilkazi <gülüyor> Zahiriddin el-Kharzemi, Zahiriddin el Hazretleri'nden o da naklediyor. Bu daha da ilkleri gidiyor fıkıhta, çok gerideki alimler. Mensemü al-gınâ minel-mugannî ve gayr. Bir adam çalgı yani enstrümanlarla, bilmem nelerle, haram var Çünkü haram içerikli, kadere söven, feleğe söven, işte efendim bir kadını tasvir eden, bilmem pis pis haramları helal gösteren vesaire, böyle bir şarkı zaten efstrumanlarla ve gayet. Ve hatta çalgıcı biri değil, meşhur bir çalgıcı olmayabilir. Rastgele biri kalktı bir alem yapıyorlar. Evra fiilen minel haram. Haram bir iş görüyorsun ortalıkta. Mesela adam orada rakı içiyor, bira içiyor veyahut öbürü orada tavla oynuyor, kumar oynuyor falan. Sen de böyle bir bunları gördün. Gördüğün zaman deminki ki ayet merru kirama. Beyefendi olarak, ağır başlı olarak hiç taraflarına bakmadan "Ya Rabbi bu münkerdir. Ben razı değilim." diyerek uğrar geçer benim dostlarım diyorum. Ama bu adam ne yapıyor? Feyyuh seni Bunu güzel görüyor. Ne güzel yapıyorlar, ne güzel oynuyorlar, ne güzel çalıyorlar, ne güzel söylüyorlar. Bir ev bir gayri Yani inanarak, yani bunu e, haramı helal olduğuna inanarak bak şimdi dikkat et. Çalgı çalan söyleyene demiyor bak. On günah var. Öbürü haram işte de içki içiyor günah çıkar. Öbürü kumar oynuyor günah kardır. Burada bir durum yok. Ama öbürü ne yapıyor diyor ki, onu güzel görüyor. Ya Allah'ın yasak ettiğim şey ben razı değilim Allah münker gördü diye inanması lazım. Yani kendi oynamıyorsa da. Bir insan kendi oynarken de Allah haram etti. Ben bundan razı değilim ama işte nefsime uyuyorum. Ya zina derken de Allah beni kurtarır. yani ben buna razı değilim bu işi güzel görmüyorum demesi lazım. Bu zinada ne tatlıymış ne güzel işmiş çok normal ya ne demek ne var ne bu Bunda ne zarar var? Yağlan razı veren razı. Bu adamı kafir ediyor. Zina yapmak adamı kafir etmiyor. seni güzel görüyor yani bu. Allah çirkin diyor o diyor ki yok Allah diyor ki sen çirkin değil güzelmuş diyor. Bu bu demek yani. Ama öbürü ne diyor? Ya Rabbi seni çirkin gördüğün tabii ki çirkin. Ama ben nefsime uydum diyor. Bu farklı bir şey. İtikat meselesi. Tamam mı? Yasir fil filhal. O anda mürtet olur dinden çıkar diyor. Gazi Zahiruddin'den naklı diyor bu büyük fukaha çünkü neden? Halep iptale şeriat, şeriatın hükmünü iptal etti. Şeriat kabih dedi, çirkin dedi bu, hasen dedi güzel dedi. E şeriatın hükmünü iptal et ve manabtala hükme şeriatı, şeriatın bir hükmünü iptal eden, harama helal diyen, çirkin'e güzel diyen, güzele çirkin diyen, koyun etini haram diyen de kafir oluyor. Yani helal haram diyen de kafir oluyor. Koyun eti yasak ya haram. Nasıl desin haram? Onun için çirkine güzel, güzele çirkin. Gıybet çok iyi bir şey. Dedikodusuz duramıyorum. Dedikodu çok çok iyi bir şey. İnsan çok rahatlatıyor. Güzel görü. Ama haramdır, çirkindir ama ben duramıyorum, dırdırsız. Bu başka günahın itiraftır. O zaman hiçbir müşteide göre Müslüman sayılmaz. Neden? Şeriatın hükmünü iptal eden. Yani ne demek? Harama helal diyen, helal haram diyen, Allah'ın çirkin dediğine güzel diyen. Velâ taate, rahbetellâhi kulli hasenâti. Allah bu ibadetleri de kabul etmez. Sevaplarını da mahvedersiler. E azelallahü subhanehu müzalik. Allah Teala bizleri bundan muhafaza etsin. Çünkü sevaplar mürtet olanın sevabı kalmıyor. Fakat şuradan şunu diyelim ki biri böyle yaptığı zaman hemen adama kafir tamkası da vurmayın. Çünkü neden? Cahil olabilir. E burada cahillik mazeret mi? Yani öyle bir zamandayız ki bu konuların çoğunu imam müftü bilmiyor. Halk nereden bilecek yani? Ondan dolayı ...ikaz etmek, izah etmek lazım. Hemen sen mürtet oldun, dinsiz oldun, karın boş oldu, sevabın hapt oldu. Bu şekil yaklaşımlar ehl-i sünnet'e göre muhaliftir. Zaten bir fetvayı verirken diyor bütün fukaha, şöyle yapan kafir olur diyorsun. Ondan sonra adama gelip de sen de böyle dedin o zaman sen kafir oldun diye isim vermek, tayin etmek, müşakaslaştırmaya cevaz vermiyorlar. Neden? Adam korkudan demiş olabilir. Takıya yapmak zorunda kalmış olabilir. Arka planını bilmiyoruz tehdidini. Adam efendim e, cahil olabilir, konuyu hiç bilmiyor olabilir, söylesen hemen kabul edebilir. E, dolayısıyla e, burada da bilmemek tamam mazeret değil ama e, burada ilmi kelamın teferruat konuları var. Çünkü adam onun dört elif çekileceğini bilmiyor ki zaten. Adamın sekiz elif çektiğini, günaha girdiğini de bilmiyor. Adam hafız diye çağırıyor ve bir hafızı dinliyor. En büyük hafız, Mısır'ın en büyük hafızı diyelim. Adam sesini beğeniyor. Ama o okurken yanlış yaptığı tecvidi bilmiyor ki. Ben şimdi bu ne güzel okuyor der miyim? Hemen yanımdakilere ne diyorum? Cık, fazla çekti diyorum. Şu, yanlış yaptı diyorum. Yanımdakiler buna şahit oluyor. Ama adam zaten o kıraatın günaha girdiğini bilmiyor ki. O Kur'an dinliyor. E dolayısıyla sen şimdi bu adama hemen kafir oldun. Niye kafir oluyor ki bu adam? E güzel okudu dedi. E bu güzel okudu dediği adam da tecvidi bozdu. Ya tecvidi bozdu ama bu adam tecvidi bilmiyor ki. Bozduğunu da bilmiyor ki. Yani bunları güzel düşünerek e, hareket ediyoruz. İmam Rabbani burada esas demek istediğine biliyor musun? Yani bu mesele çok ince ve çok hassas diyor. Tarikat zikrinin içine de çalgıyı, çengiyi, gümbereyi, tamburu, udu neyi katarsak diyor, zaten fıkıhta bu kadar hassas bir konu, Allah'ın zikri de bunlarla birlikte yapılmasını nakşibî tarikatı asla caiz görmemiştir diyor. Alttaki mektubun devamında da önümüzdeki hafta inşallah daha anlatacak. Yani başka tarikatlarda varsa bunlara karşı tavrımız nasıl olmalı? Orada çok önemli konular var. Bazı noktaları, hassas noktaları önceki derste inşallah, hani bazı tarikatlarda sema var, bazı tarikatlarda raks var, bazı tarikatlarda ney var, bazı tarikatlarda def var, rufa ailelerde falan. Mevleviler var, işte bektaşiler var vesaire. Bunların da durumu hakkında mektubattaki beyanın aşağıda, önceki derste inşallah beyan edeceğiz. Ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem teslimen kathira ve rabbil